195. konu, Mücaşi ve kardeşinin İslam ve cihat üzerine biat etmeleri, Mücaşi bin Mesud şöyle anlatıyor, kardeşimle birlikte Hazreti Peygamber'e gittik ve ona hicret üzerine bizden biat almasını söyledik, Hazreti Peygamber İkrit, zamanında onu yapanlara mahsus olarak geçti, buyurdular, biz de peki bizden ne üzerine biat alacaksın, diye sorduk, bunun üzerine Hazreti Peygamber İslam ve cihat üzerine, buyurdular.